Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve baal Değerli kardeşler, şeyhül İslam Muhammed İbni Abdül Vahhab Rahimahullah'ın Tab-u Tevhid adlı eserini şerh etmeye devam ediyoruz. Geçen hafta vermiş olduğumuz zaruri olarak vermiş olduğumuz Kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden bu hafta devam edeceğiz. Daha önceki serimizde beyan ettiğimiz üzere müellif rahimahullah bundan önceki birkaç hafta ve bundan sonraki birkaç hafta da devam etmek üzere kulun kalbi amellerine değinmeye başlamıştı ve değinmeye devam ediyor. Bizler dedik ki ameller ameller yani kulun yaptığı ameller üç çeşittir: kalbin amelleri, dilin amelleri, dil ile yapılan ameller ve her yapılan ameller, ağzalarla yapılan ameller. Ondan önce, ondan önce beyan edelim. Bugün 15 dakika dersimize geç başladı. Derslerimiz dokuz çeyrekte başlıyoruz. Bilgisayarımızda olan bir arızadan dolayı 15 dakika internet üzerinden bizi dinleyen arkadaşlarımız belirtmek adına ifade edelim. 15 dakika bugün geç başladık bilgisayarımız bozuldu. O sebeple dersimiz biraz gecikmeli başladı. Ama önümüzdeki haftalardan itibaren yani aynı saatte 9'u çeyrek geçe dersimize başlayacağız. Evet, ee, kalbin amelleri ne örnek olarak ne verebiliriz arkadaşlar? Almış olduğunuz sevgi. bu son iki baptan bize örnek sevgi. verirseniz. Evet, kalbin amellerinden bir tanesi neydi? <gülüyor> muhabbet, sevgi. Başka? <gülüyor> Korku. Allah'tan ne yapmak? Korkmak. Havf. Muhabbet. Bu hafta ise arkadaşlar müellif rahimahullah bizlere tevekkül bahsini zikredecek. Bizler bu bahsi alacağız. Tevekkül de arkadaşlar bundan önceki iki bapta olduğu gibi muhabbet ve havf korku babında olduğu gibi kalbin amellerinden dinin önemli, dinde önemli yeri olan bir ibadet. Hatta ilim ehli demekte ki din iki şeyden esasdan müteşekkildir. İki esas üzerine kurulmuştur. Bunu söylerken aslında bunu sınırlayarak söylemiyorlar. Dinin iki, sadece iki esasla sınırlı kaldığını söylemiyorlar. Bu iki esasın önemli önemine vurgu işaret ediyorlar. Diyorlar ki dinu ibadetun ve tevekkül. Ve tevekkür. Diyorlar ki din ibadettir ve aynı zamanda nedir? Tevekküldür. Din ibadettir ve aynı zamanda tevekküldür. Bu sebeple Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki fa'budhu ve tevekkal alayh. Ona ibadet et. Allah'a ibadet et ve aynı zamanda ona tevekkül Evet. Yine aynı şekilde Allah Teala buyuruyor ki: "Aleyhi tevekkeltu ve ileyke ve aleyke tevekkeltu ve ileyhi tevekkeltu ve ileyhi Ancak ona tevekkül ederim. Tevekkürüm ancak onadır. Ve ancak dönüşüm, tövbem onadır. Yine Allah Teala buyuruyor ki: "Kul huvar rahmanu amennâ bih ve aleyhi tevekkelnâ." De ki: O bizim O Rahmandır. Ona iman ettik ve ona tevekkül ettik. Ona tevekkül ederiz. Yine Fatiha'da okuduğumuz üzere her gün her namazın her ne diyoruz: İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Yalnızca sana ibadet ederiz ve yalnızca senden yardım isteriz, yardım talep ederiz. Tüm bunlar bize gösteriyor ki arkadaşlar, ilim ehlinin de dediği gibi, din, ibadet ve nedir? Tevekküldür. Biz tevekkülü daha önceki derslerimizde açıklamıştık. Ne diye açıklamıştık hatırlarsanız? Neydi tevekkül? Evet, gerekli sebepleri yerine getirdikten sonra, işi ne yapmak? Yapılan işi Allah'a havale etmek, Allah'ı o işe vekil kılmak dikkat ederseniz burada Allah'a itibad etmek Allah'a tevekkül etmekte ne var? öncelikle bir Allah'a itibad etmek Allah'a dayanmak işleri Allah'a havale etmek var ama bununla itinilmiyor bununla sınırlı kalınmıyor bununla birlikte ne yapılması lazım? sebepler Allah-u Teala'nın meşru kılmış olduğu sebepler var bu sebeplere de ne yapılacak? bu sebeplere sarıl bu sebepler yerine getirilecek bu sebepler yapılacak ki yapıldıktan sonra insan Allah'a tevekkül edebilsin. Allah Teala'ya insan tevekkül edebilsin. Ve alif Allah burada bizlere ilk olarak Allah Teala'nın şu buyruğunu, ayetini zikrediyor. Diyor ki, babun kavlullahi ta'ala ve alallahi fetevekkelû in kuntum mu'minin ve alallahi فَتَوَكَّلُوا Burada Arapça kurallarına göre arkadaşlar, Arapça okuyan arkadaşlar da bilir. Burada harficer dediğimiz edat, ala harficeri cümlenin önünde gelmiş. Normalde sonradan gelmesi lazımdı. Yani فَتَوَكَّلُوا alallah olması lazımdı. Ama yerleri değiştiği için sonradan gelmesi gereken harficer cümleye onunla başlandığı için, önceden geldiği için Burada ne ifade ediliyor arkadaşlar? Bunu Arapçasını hasır diyoruz. Yani yalnız sadece Allah'a tevekkül edin. Şayet in kuntum şahit Şayet mümin iseniz tevekkülünüz yalnızca Allah olsun. Dikkat ederseniz cümlede iki tane vurgu var. iki tane tevkid var. Birincisi yalnızca diye ifade edebileceğimiz Türkçe'de Allah'a tevekkül edin. İkinci vurgu, ikinci te'ekil ise in kuntum mu'minin. Burada in şart edatı. Şayet müminlerdenseniz o halde ne yapın? Allah'a tevekkül edin. O, o zaman arkadaşlar bu ayetten de anlaşılıyor ki tevekkül yalnızca Allah-u Teala'ya olmalı. Yani kalpte bu ibadet, bu amel ancak kime yöneltilmeli? Allah'a. Yani ibadet maksalıyla, ibadet niyetiyle, kulu içinde, boyun bükülerek, tam olarak itimat edilmesi gereken kimdir arkadaşlar? Allah'tır. allah Teala'dır. Bunun aksi, bir insan kalkıp da fayda ve zararın Allah'tan başka birisi tarafından gönderildiğine inanıyorsa, Allah'a itimat ettiği gibi, güvendiği gibi, dayandığı gibi o kimseye dayanıp güveniyorsa onun bu kalbi ameli Allah için yapması gereken bu tevekkülü o kişinin seyir, bu inandı, bu inanışından dolayı neye düşürmüş olur? Büyük şirke düşürmüş olur arkadaşlar. Bugün bizim memleketimizde de dünyanın birçok yerinde de bu tür insanlar var. Ne yapıyorlar? İşte çocuklar olmayınca kabullere gidip oralara kurban kesip oralardan bir şeyler isteyip oralara çaputlar bağlayıp oradan kendilerine bir fayda geleceğini ne yapıyorlar? Bekliyorlar ve oradaki yatanlara ne yapıyorlar? Tevekkül ediyorlar. İtimat ediyorlar. Değil mi? Diyorlar ki biz elimizden geleni yapalım ama yani işte duyduk ki bu türbede yatan zat neymiş? Çocuğu olmayanlara çocuk veriyormuş. Böyle demiyor mu? Biz bunu görüyoruz, biliyoruz, duyuyoruz. Öyle değil mi? Aramızda komşumuz, çoluğumuz, komşumuz, ee, akrabalarımız, İçinden böyle şeyler yapanlar olduğunu biliyoruz, duyuyoruz. İşte arkadaşlar, bu ibadet, bu şekliyle, kabirdeki kimseye yapıldığı için, kabirdeki kişiye yöneltildiği için, ne olmuş oluyor arkadaşlar? Büyük şirk olmuş oluyor. Yani, her derste söylüyoruz biz, ibadet dendiği zaman, akla sadece ne gelmesin? Namaz, namaz, namaz rühtü, secde, bunlar gelmesin. İbadetler bununla sınırlı değil. değil. Yani ibadetlerin daha geniş bir neyi var? Mefhumu, manası, anlamı var. Hatta bu namaz gibi, secde gibi, rükü gibi ibadetlerin altında yatan ve kalpte çok büyük bir yer tutan başka ibadetler var. Tevekkül etmek. Mesela bu haftaki dersimiz. Yani güvenmek. Faydanın ve zararın oradan geldiğini, Allah'tan geldiğini bilerek sebepleri yerine getirdikten sonra itimadın ne olması? Allah'a olması. Mesela bu İbadetin en büyüklerinden bir tanesi. Geçen haftalarda söyledik. Sevmek, muhabbet, kalpte ne yapmak? allah Teala'yı sevmek. Allah'ın Resulünü sevmek, O'nun dinini sevmek, emirlerini sevmek. Havf, korku, kalpte Allah'tan korkmak. Allah'ın yasaklarından, azabından korkmak. Bunların hepsi kalbi ibadetler. Ne zaman ki ibadet şeklinde yapılması gereken bu ibadetler, Allah'a değil de başkasına yapılıyorsa, başkasına yöneltiliyorsa ne olmuş oluyor arkadaşlar? Şii ne yapmış oluyor? Büyük şirkiye düşürmüş oluyor. <gülüyor> Tabii bunun küçük şirki de var. Yani allah Teala'nın sebep olarak halk ettiği bir şeye, allah Teala'nın sebep olarak tayin ettiği bir şeye, insan fazla ihtimal ediyorsa, faydanın ve zararın, hayatının bağlılığı ona, itimat ediyorsa, hayatını ona göre yönlendiriyorsa, bu olmazsa ben mahvoldum diyorsa, bu da nedir arkadaşlar? Küçük şirktir. Yani alimler örnek veriyorlar. Mesela adam vazifesini, memuriyetini, görevini o kadar çok gözünde büyütüyor, o kadar çok ona güvenip dayanıyor ki, dükkanını, işini, mesleğini. Zannediyor yani ki, eğer o memurluktan atılırsa, o memurluğu bırakırsa yahut o işi bırakırsa aç kalacak. Bu da ne arkadaşlar? Küçük şirk. Tamam evet senin rızık kazanmana bir sebep. Allah-u Teala senin rızık kazanman için sana bir sebep harika etmiş. O da senin o mesleğin. O memuriyetin. O görevin. Ama sen yalnızca dünyada hayatta kalmanı, hayatta idame etmeni sağlayan şeyin o olduğuna yöneldiysen artık onu bırakmaktan ondan atılmaktan o kadar o derece korkuyorsan sen nereye düşmüş olsun arkadaşlar? Küçük şirke düşmüş oluyorsun. Bir de tevekkülün neyi var? Muba olan kısmı var. Nedir o zevkülü mubah olan kısmı? Diyorsun ki ya ben e, şu faturayı yatıramıyorum veyahut da şu malı alacağım, şu yatırımı yapacağım ben gidemiyorum da ben sana vekalet vereyim, sen onu benim yerime ne yap? Yap, yatır, yerine getir diyorsun. Sonra artık ona ne yapıyorsun? Güveniyorsun. Meşru ölçüler içinde, çerçevesi içinde. Bu da mubah olan bir nedir? Güvenmedir ona güveniyorsun ki sen onu yaptın? Zekil tayin ettin. Ama faydanın ve zararların ondan geleceğini ne yapmıyorsun? İnanmıyorsun. Her şeyin itimat edilmesi gerekenin bir çeşit sebepler yapıldıktan sonra itimat edilmesi gerekenin Allah olduğunu ne yapıyorsun sen? Bu şekilde biliyorsun. Musa Aleyhisselam diyor ki kavmine beni ısra ile yani ibadet olduğunu birçok peygamber kalmine nakletmiş, aktarmış Musa aleyhisselam diyor ki ve kâle Musa ya kavmî Musa kavmine dedi ki ey kavmim ey topluluğum in kuntum âmenetum billâhi fe aleyhi tevekkelû. Şayet Allah'a iman ettiğinizi söylüyorsanız Allah'a müminler olduğunuzu iddia ediyorsanız böyle bir söyleminiz varsa müminlerseniz namın aleyhi tevekkelû. Allah'a tevekkül edin. İn kuntum müslimîn şayet Müslümanlardan, Müslümanlardan iseniz. Onun için ilim ehli diyor ki, imanın ve İslam'ın şartıdır tevekkül. Kişi tevekkülü yerine getirmeden, kişi kalbinde tevekkülü tam anlamıyla yerine koymadan, onu tahsil etmeden, ne yapamaz? Hakiki bir imana ve hakiki bir İslam'a erişemez, Onu elde edemez. Şeyhülislam İbn-i Teymiye diyor ki bununla ilgili olarak ve mâ racâ ahadun mahlûkan ve lâ tevekkele aleyhi illâ kâbe zannuhu fîh kim ki diyor bir mahluka güvenir. İnsanlardan birisine güvenir. İtimad eder. Bütün işlerini ona bağlar. Ondan artık böyle umut bekler olur. Bütün işini ona bağlamış olarak hiçbir yere sağa sola iltifat etmeden, Allah'a yönelmeden Arzı kendini o kişiye bağlamış olur ve ona tevekkül ederse muhakkak gidiyor o kişinin zannı, umudu ne yapar? Boşa gider. Zarara uğrayanlardan, hüsrana uğrayanlardan olur. Ve diyor, şirke düşenlerden olur. Ve ellif rahimahullah bize bu hafta ikinci ayet olarak şu ayeti zikrediyor. Diyor ki, اِنَّمَ mu'minun Burada da hasıl edatı var arkadaşlar. İnne yani yalnızca ve kesinlikle müminler şunlardır. İnnel mukminun ellezine ila Kimdir o müminler? Allah zikredildiğinde, Allah onların katında anıldığında, Allah denildiğinde tabii bununla kasıt sadece tasavvufçıların hareketsel Allah diye bağırmaları değil. Tamam onlara böyle Allah diyorsun. Anladıkları tek şey ne böyle hava zıplayıp da <gülüyor> takla tak onların tabiriyle cezbe geldiklerini iddia ederek böyle hani insana gıdıklarsanız bağırır, yok. Yani onlar Allah'ı takdir etselerdi, hakkıyla, yücelselerdi hakkıyla saysalardı zaten bulundukları şirki yapmazlardı? Allah'ın içinde bulundukları şirki allah Teala'ya koşmazlardı, öyle değil mi? Allah'ı hakkıyla tanımadıkları için, hakkıyla sayıp sevmedikleri için Allah'a yapmaları gereken korku ibadetini, muhabbet ibadetini tevekkül ibadetini yapmakta var. Yaşayan ya da ölmüş olan şeyhlerine, kabirlere yapmaktalar. Yuhye Allah-u Teala اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ Allah anıldığında, müminleri Allah denildiğinde, onlar Allah-u Teala'ya tefekkür ederler. Onun rububiyetini. Değil mi? allah Teala bu mahlukatın yaratıcısı. Yoktan var etmiş. Ol demiş olmuş. Değil mi? Onun cenneti ve cehennemi yarattığını, azametini, büyüklüğünü, yüceliğini düşünürler. İsim sıfatlarını düşünürler onun ibadete yalnız tek ilah olduğunu düşünürler. İşte Allah onlar anıldığında, Allah denildiğinde ne olur? Onların kalpleri ürperir. Kalpleri ne olur? Titrer. Allah deniliyor. Ama bugün gafil olunduğu zaman, insan gafil olduğu zaman, ona Allah diyorsun, ezan okunuyor, namaza çağırıyorsun. Diyorsun ki Allah böyle emrediyor. Yok. Kulağının dibine bağırıyorsun. Hala kalpte bir ne yok. Titreme yok. Çünkü kalple kulak arasında kalp artık duvarın arasında kalmış. Ses geçirmeyen iki duvar arasında kalmış. Lekeler, işlenilen günahlar o kadar nokta olmaktan çıkıp büyümüş, kalbi sarmış içine almış ki artık söylenilen sözün kalbe giderine kadar bir etkisi tesiri kalmıyor. Çünkü kalbe gitmesi de o söz arasında büyük neler var? Acizler, engeller var. Ama mü'min kimseler kimlerdir onlar? وَجِلَتْ قُلُونَ İnmel الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُونَ Kalplerini ürperenler, gerçek manada Allah'tan korkanlar, bir harama yönelmekten korkanlar, Allah'ın emrettiği şeyleri yapma, yapmaktan, geri çekilmekten tırsanlar, bu emri yerine getirmeliyim diyerek teşvik sahibi olan, teşvik edenler, kimseler bir günler. وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ Allah Teala'nın ayetleri onlara okunduğunda tilavet olunduğunda ne olur onların imanları zadethum <gülüyor> iman, <gülüyor> onların imanları artar. Kur'an okudukça onların iman imanları ne var kalplerinde, cehlilerin her bulur. Ve inatuliet aleyhim ayetu zadethum imane, onların imanları artar. Bu ayet ve bunun dışındaki ayet ve hadisler ışığında sahabeler ve sahabeden sonra gelen tabi'in ve ehli sünnet alimleri imanın artılıp eksileceğini ne yapmışlar söylemişler. İman artar ve eksilir. Hatta İmam Şafii, İmam Ahmed ve Ebû Ubeyd ve diğer birçok alim bu konuda ehli sünnet ve cemaatin icmas olduğunu ne yapmış, nakletmiş. Yani iman artar ve azalır. Eksidir. Ve Ala rabbihim yetevekkelûn. bu mümin kimseler Allah denildiğinde, Allah anıldığında kalpleri ürperen, Kur'an okunduğunda imanları artan kimselerin bir özelliği daha var. Ve Ala rabbihim yetevekkelûn. Onlar Rablerine, Allah-u Teala'ya ne yaparlar? Tevekkül ederler. İşlerini ona havale eder. İtimatlarını ancak ona itimat ederler. Yalnızca ona güvenirler. Hemen 3. ayette müellif rahimehullah diyor ki Allah Teala şöyle buyuruyor ve kavluhu ya Ey peygamber. hasbukallah hasbukallah Ey peygamber Allah sana yeter. Allah sana yeter. وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ Sana bağlanan, senin yolundan giden, seni izleyen müminlere de Allah yeter. Ayetin doğru tercümesi ve ayetin doğru tefsiri bu. Dira bu ayetle ilgili başka bir tefsir daha var. O da nasıl yapılıyor? Deniyor ki, Ey Peygamber! Allah ve sana bağlanan, tabi olan, seni izleyen müminler sana yeter. Arapça gramer olarak, her iki mana da verilebilir bu ayete. İkisi de kurtarıyor, kurtarıyor ikisi de mana olarak, gramer olarak, nahiv olarak. Ancak akidevi olarak düşündüğünüz zaman hasb denilen, ne demek hasbuke? Hasb. Hasbiyallah, hasbunallah. Kifaye. Allah'ın yetmesi, kula yetmesi. Bu sadece kim tarafından olur arkadaşlar? Allah tarafından olur. O zaman ayetin doğru manası ne şekilde olmalı? İlk şekliyle mi? İkinci şekliyle mi? ilk şekliyle. Ey peygamber Allah sana ve seni izleyen müminlere yeter. yeter. Hem sana hem de sana tabi olan seni izleyen müminlere yeter. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de allah Teala hasb kelimesini, yetmek kelimesini, kafi olma kelimesini kendisiyle ilgili kullanıyor. Diyor ki mesela وَاِنْ en اَنْ ke. Şayet sana onlar bir tuzak kurmak isterlerse, sana bir oyun oynamak isterlerse فَإِنَّ حَسْبَكَ Allah, Allah sana yeter. Allah senin hasbındır. هُوَ الَّذ۪ي اَيَّدَكَ Ondan bu ayetin peşinden diyor ki bakın. هُوَ الَّذ۪ي اَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ O'dur. Seni yardımıyla destekleyen muminin Ve müminlerle seni destekleyen. Yani bu ayette bakın. Allah'ın yetmesi, hasb olması sadece kendisiyle anılmış onlar sana hile, tuzak kurar varsa Allah sana ne diyor? Yeter. Zira Allah sana bakın müminlerin yardımını ve kendi yardımıyla seni ne yapmıştır? Desteklemiştir. Yani müminlerin desteğini allah Teala ayette ne olarak ifade etmiyor, söylemiyor? Hasb olarak. Müminler sana yeter demiyor bu şekilde. Kifay olur. Müminler de sana ne yapacak diyor? Destek olacak. Yani bu ayette de allah Teala Peygamberine şunu bildiriyor. Allah Teala ne var kuluna yeter. Yeter ki kul ona sık ile ne yapsın? Amin. İltica etsin, yönelsin, bağlansın, kalbini ona yönelsin. Diğer ayette Mevlî Rahimahullah'ın zikretmiş olduğu yer ayette ve men yetevekkel ala Allah fehu hasbu. Diyor ki, "Kim Allah'a güvenirse, kim Allah'a itimat ederse, kim Allah'a tevekkül ederse fehu hasbu." Allah ona ne yapar? Yeter. Allah ona yeter. Bunu bilecek kul. Tabii ilim ehli zikrediyor arkadaşlar. Tevekkül bahsi geldiğinde genelde hep zihne, insanların aklına geliyor? Hangi konuda Allah'a tevekkül geliyor? Yani hayır, rızık konusunda değil mi? Yani. Yani evet, Allah, yani tevekkülden biraz bahsedilse hemen herkesin anladığı şey ne oluyor? İlk başta akla gelen şey. Yani Allah'a rızık konusunda güvenelim. Evet. Yani bu da tevekkülün bir neyi? Babı. Çok önemli bir konu. Ancak tevekkül denilince akla ilk gelmesi gereken yahu tevekkülün ilk yapılması gereken konu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Tevhide muvaffak kılma konusunda, hidayete erme konusunda, hidayete erme konusunda, Allah'ın hidayete ulaştırması konusunda, ayakların o yolda sabit kalması konusunda, o yolda yürüme konusunda Allah'a ne yapmak? Tevekkül etmek gelmedi. Yani bir insan bir insan Allah'ın ona yardımı olmadan, desteği olmadan, Allah'ın ona tevfiki olmadan ne yapamaz? O hayır yolunda yürüyemez. O hayra muvaffak olamaz. Onun için hani bakıyorsun ki, kimisi ezan okunuyor hop havaya oluyor. Kimisi bakıyorsun ki caminin dibinde yatıyor. Ezan okunuyor bangır bangır. Ne namaz var, ne cami gitmek var, ne evinde kalkıp namaz kılmak var. Yani neden? Kul cool eğer Kul Allah tevekkül etmediyse, gereken sebepleri yana getirip tevekkül etmesi itimadı Allah'a olmadıysa, ne olmuyor? Allah da onu muvaffak kılıyor. Kalp de olduğu zaman, sapkınlık olduğu zaman, bozukluk olduğu zaman Allah zaten o kalbi ne yapıyor, Bozul, iyice bozuyor. Tamamen saptırıyor. Fakat mezahu diyor <gülüyor> Allah onlar onları sapıtınca, Allah kulluğum. Allah kalpten onların ne yaptı? Çevirdi, elirdi, sapkınlığa düşürdü. Ve Ali ibn Abbas قال, i̇bn Abbas'tan rivayet olunur bir eserde ki bu eserin sayı olan şeyi e, mevkuf olduğu söyleniyor. Mevkuf olarak sayı olduğu söyleniyor. Almıştık bunu. Hasmunallahu ve ni'mel vekil. قال إبراهيم صل الله عليه وسلم حين ألقي في النار فقالها محمد صل الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانًا وقالوا İbn Abbas diyor wa ve Allah bize yeter. Güvencemiz, dayanağımız, tevekkülümüz Allah'adır ve vekilimiz odur." sözü diyor kim söyledi bu sözü? İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığında ve Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a insanlar gelip bakın Uhud Savaşı'nda Süfyan daha sonra da Müslüman oluyor. Ebu Süfyan e, radiyallahu anh. Ebu Süfyan radıyallahu an tabii Uhud Savaşı'nda Müslüman değil. Savaş bitip ordular kendi karargahlarına çekildiğinde Ebu Sufyan radıyallahu anh ne yapmak istiyor? Bir daha müminlerin üzerine saldırmak istiyor. Yol Medine'ye önerilmiş bir şekilde geri dönerken Abdül Kays kabilesinden bir grup insanlarla karşılaşıyor. Abdül Kays kabilesinden bir grup insanlarla karşılaşıyor. O kabileden karşılaştığı insanlar karşılaştığı insanlara diyor ki size ödül vereceğiz size mükafat vereceğiz Medine'ye vardığınızda Muhammed'e bunun ashabına ne yapın bildirin ki biz yola koyulmuşuz ordumuzu toplamışız topumuzu tüfeğimizi silahımızı yani gücümüzü toplamışız geliyoruz. Gücümüzü toplamışız geliyoruz. Haberleri olsun. Hemen ayet iniyor. Allah talep Hani ki, insanlar sizin için toplandı. Bir araya geldi. Tekrardan üzerinize geliyorlar dendiğinde. فَخْشَوْهُمْ Korkun dendiğinde. <gülüyor> sakının dendiğinde. Peygamber ve ashabı ne dedi? فَزَادَهُمْ imanen. Bu haber onların imanlarını <gülüyor> arttırdı. Düşünün düşman geliyor. Ve düşman gelmeden önce haber gönderiyor. Ve o savaşta, her o savaştan yeni çıkılmış ağır yaralar alınmış değil mi? Peygamberin en sevdiği ashabı, amcası şehit olmuş. 70'e yakın kişi vefat etmiş, şehit olmuş, öldürülmüş. Ve tekrardan bir haber geliyor ki Mekkeliler müşrikler toplanmışlar, bir daha saldıracaklar. Haberi getirenler de korkutma adına diyorlar ki insanlar toplandı sizin adınıza üzerinize gelecekler, saldıracaklar. Hadi korkun. Bu haber onların imanlarını arttırıyor. فَزَادَهُمْ اِمَانًا فَقَالُوا İmanları arttırıyor ve dediler ki هَسْبُنَ اللّٰهُ وَلَيْمَلِّكِ Allah bize yeter. Yani tevekkülümüz onadır. Çünkü donanım hazır. Savaş Donanımı yapılmış, hazırlanılmış. Düşmanın karşısına çıkılacak. çıkılacak sebeplere salıldıktan sonra, eline kudüsleri aldıktan sonra Allah yardımını desteğini ne yapacak? Gönderecek. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu yakinen biliyor ve bu şekilde tevekkül ediyor. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfurullah ve atubilek.